Ağaçların Efendisi, Sarkis Usta'ya Duman altı, acı toprak üstü, karamsar kuşları Omuzunda kırık seren direği. kaçmış bahiye marangozu, şimdi karaya mülteci Ardında yana yatmış, yanar bir gemi, her yanına elleriyle yaptığı Kaç kişiyi kaçırmıştır açıklara, kimleri saklamıştır zulasında o gemini, kim bilir O sırf katibinden başka Kimse gelmiyor artık yardıma, kalafata, o da elleriyle yaktı, elleriyle yaptığı gemiyi. Herkes kaçmış, o hep komo, doğur sanki kalmış antik çağlardan. Aklı takılı takısız nesnelere sintine sintinede, başı duman altı, acılar atlası içi. Hala kor ona, kıt cebinde kuru sarı yapraklar, o geçersiz takdir ancak kurtarabildiği. Sanki hala durur başlarda da baştan kara düşüncelerde yanarken gemi Karada toz, toprak, kum, kapıda durur soluklanır Yüreklenir önünde kendi yaptığı kapının kendi geçmişini açılan Ağacın tarihini ondan iyi bilen yoktur Yürür yüreğinin içine gıcırdar ağaç kapı gıcırdar ağaç zemin Kalkar toz bulut kaçıncıdır bu kendine siyah dikli bacaklarıyla. Yine bakar bulur onu ona ama bu kez duvardan sadece bakar. Konuşmaz hiç. Konuşmaz resimler. Düşünür. İlk kez geldim yalnız sana be kuzum. Benden başka kimseyi taşımayacaktın sırtında ama yoksun artık. Ne ters kadınsın. Bak kış geliyor. Kim dolduracak turşu küpünü? Kim kaplayacak yorganları? Kim abiye verecek kum kapı çocuklarına yırtıkları mı kim dikecek ben bilmem ağaçlardan başka bir şeyler üretmeyi bekleseydin biraz daha bak milen falan yonmuş birlikte giderdik duvarda bir başka resim onun için çizilen bir eskiz tüfek 85 yıllık hiç armut pişirmemiş ağzına düşürmemiş onun için çizilen ağaçların efendisi Kimsenin uslu ermez bu işe. Usta olmak kolay mı be usta? Her yer toz bak. Geçmiş kaçmıştır gözüne. Bu yaşlar ondandır. Ünendik Gürçay. İki <gülüyor> <gülüyor> bilim. E, söz, söz edilen de <gülüyor> bekleseydin hani birlikte giderdik dediğiyle de bizim Agamne Tevzelerimiz. Dolmayanlar bu çok sever.